Allah'ı ﷻ Allah, ama Allah. Allah, yahujiyyu ad-ı sami Allah. Allah, واعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك ربنا ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم yani ايم بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والذي نفسي بيده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده İlahi akhirli hadis. Sadaka ale aleyhi ve sellem. Allah'ımıza hamdü senalar olsun bizleri. Bu ilim meclisinde buluşturdu elhamdülillah. Aynı zamanda ne dedik? Zikir meclisidir. Ve Allah'a çok zikredenlerden oluyoruz inşallah. Ne biliyor Rabbimiz? Estaizu billâh. Allah'a çok zikreden, erkeklerle çok zikreden Kadınlar kadınları da erkeklerden ayırmıyor. Hepsi Allah'ın öz kullarıdır. Üvey kulu yok. Eadallahu lehum mağfireten. Allah Teala onlar için büyük bir mağfiret ve bağışlanma hazırlamıştır. Şimdi Kur'an tefsirinde ne yazıyor? Nesefi tefsirinde buyuruyor ki Allah'ı çokça zikredenler ne demek? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. <gülüyor> Bunlar zikir. Kur'an okumak zikir. Bir de ilim tahsiliyle meşgul olmak da zikir. Tefsir bunu da aynı zikre sokuyor. Demek ki şimdi bu saatte hadis-i şerifleri dinlerken ilimle meşgul oluyorsunuz. Böylece çok zikredenlere dahil oluyorsunuz inşallah. Allah seni hazırladı? Mağfireten. Büyük bir mağfiret. Beni de affedecek, sizi de affedecek inşallah. Hep günahlarımızı bağışlayacak. Buradan dağılma, dağılmadan af olarak kalkacağız. Çünkü Allahü Teala bu meclislerden adamı günahkar çıkartmaz. Habibi bize böyle haber ver. Sallallahu aleyhi ve sellem La ixteburuk kavmün alâ Hacı Dursun Efendi hocamız Efendi Hazretlerimizin hocası bir kere geldi. Bismillah'da hatbi şerif başlayacak. Efendi Hazretlerinin yanında. Dedi durum başlamadan size bir hadis rivayet edeyim. Efendi Hazretleri de buyur hocam dedi. O zaman bu hadis-i şerifi okudu. La istemû kavmün alâ zikrillah. Bir cemaat Allah'ı zikretmek üzere. İlimle meşgul olmak neydi? Zikir. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere. Yani işte hadis-i şerifler okunduğu bir mecliste toplaşırlarsa illâ <gülüyor> kıyleleum mutlaka onlar oradan dağılmadan kapıdan çıkarken kendilerine denilir. Ne denilir? af olmuş olarak kalkınız ben sizi affetmekle bırakmadım bugüne kadar yaptığınız bütün çirkin işlerinizi silmekle kalmadım o kadar sevaba çevirdim yani tonlarca günahla gelen buradan tonlarca sevaplar çıkıyor böyle bir yer nerede buldunuz da gitmedinizse enayisiniz ama geldiğince göre uyanıksınız ama nerede bulsanız gelin. Bir tek kendimden bahsetmiyorum. Ama ehli sünnet alim arayın, ehli sünnet adam az kaldı. Yanlış fetvalar verirler size. Allah muhafaza etsin. Tasavvuftan uzaklaştırırlar, mezhepten uzaklaştırırlar. Böyle çok sapıklar türemiştir. Bunlardan sizi uyarmak zorundayım. Geri kalan ehli sünnet alim buldunuz, durmayın. Meclislerinden ayrılmayın. Bir ayet, bir hadis duyacağınız yere can atın. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururdu ki iki aylık iki saatlik iki saatlik yayan yolda katmi i şerif okuyduklarını bilsem giderim. iki saatlik yaya yol. Sizin buraya hiçbiriniz iki saatte gelmediniz. iki saatlik yaya yolda kalp-i şerif yapılıyor, zikir yapılıyor bilsem giderim derdi. Halbuki kendi başına da yapabilirdi, yapıyordu zaten. Çay almaya giderdim. önünden. Seylan çayını severdi. Çayı kahveyi severler. Niye? Uykuyu açıyor diye. Sizin gibi öyle paşa çayı içmezler. İmamın abdest suyu gibi yapıyorsunuz ya siz böyle kabak suyu gibi. Öyle çay içmezler. Nasıl içerler? Demri çay içerler. Niye? Uykuyu açacak. Kahve içerler niye? Uykuyu açacak. Teheccüde kalktın mı ne içerler? Tekede ısmarlarlar. Kahve neden beyni e, uyarıyor? Akıl başına geliyor da ders yapacağım. Biz de istiyoruz ama şimdi ders yapacağım. E, böyle gözümü de yumarım, tam bir uykuya dalarım, güzel giderim falan. Siz işi uykuya çevirdiniz. Hoca seylan çay ama merak ederdi. O çaylar hakiki, onlar şeyi güzel. Kuvveti var. Şimdi tabii kare o zaman böyle markalar yok. Giderdi Emin önden oraya giderken katmış herif okurdu dönerken bir 60 herif, giderken bir 60. herif mübarek insan Allah'ın dostları çay içer ha kahve de içer siz de zannediyorsunuz ki Allah'ın dostları böyle cam fanusun içinde durur böyle ziyaret edilir yer, içer, çarşı pazar dolaşır evlenir, doğar, doğurur onun için ama kendinize göre de benzetip de bu da benim gibi demeyin ha o da benim gibiymiş. Ben de çeye düşkünüm. Ne senin gibi? Sen kimsin? <gülüyor> o zaman kafirlerin lafına döner. Kafirler dediler ki peygamberler için ye küllüm <gülüyor> maa te küllüm eminu veşrubüm maa Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Böyle adam dinlenir mi? E ne olacak? Bize melek lazım. Senin gibi keleye ne lazım melek? Gelicek melek görünsün. O zaman hicran <gülüyor> nahjura. Yakında gelir azap melekleri canını çıkarırken kapatın kapatın dersin bu sahneyi. Görmeyin bu meleklere sen melek istiyordun adam beğenmiyordun ki peygamber beğenmez, şeyh beğenmez alim beğenmez, bir şey beğenmez eee sen melek mi istiyorsun? Gelir canını almaya yakında. Onun için doğru adam ol dostlara düşman olma düşmanlara dost olma. Demek ki elhamdülillah bu zikir meclisine haftada bir Kavuşuyoruz. Bu ilim meclisinde buluşuyoruz. Hafta namazlarının en üstünü cuma gününün sabah namazıdır. Cuma sabah namazının cemaatinde bulunup da af olmadan çıkan bir kimse olacağını zannetmiyorum. Resulullah zannetmiyorsa o olur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki af olmadan kimse kalmaz. Cuma sabahında da büyük bir mağfiret tecelli eder. İnşallah. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba Sünnetlere uymak böyle olur, birer birer birer birer bütün sünnetlerini yapmak lazım böylece Allah'ın mağfirete ermek lazım ve ecran Allah'u çok zikredenlere öyle büyük mükafatlar hazırladı. azıma hiç Allah küçük şeye büyük der mi Allah'ın büyük dediği ne kadar büyüktür acaba senin benim aklım erer mi çok büyük sevap bekliyor mükafatlar hazırlanıyor ahirette inşallah Allah'ın zikrine devam, cemaate devam sohbete devam Sonunda kalmazsın avam dedi efendi hazretlere. Ne demek? Sıradan müslümanlıktan çıkarsın kaliteli müslüman olursun. Devam devam devam sonunda kalmazsın avam. Ne demek avam? Avam sıradan müslüman. Ne olsun? Havas. Ne demek havas? Seçkin müslüman. Şimdi milletin gözündeki gibi değil. Millete göre kaliteli adam. Niye? Altında jip varsa kaliteli oluyor. E adamın ev, evinde villajsa kaliteli oluyor. Bizim milletin ölçüleri ne olmuş? Bozulmuş. Adam hafız mı, alim mi, takva mı hiç ona bakan yok. Kürke bakıyor, markaya bakıyor. Ha o zaman ama Mevla'nın öyle değil. Seçkin kullar. Şimdi adam diyor, kaliteli adam, kaliteli Müslüman <gülüyor> kaliteli Müslüman nasıl oluyor? Yahu diyor bu fakir fukara Müslümanlardan canımız çıktı. Şöyle jipli müpli Müslümanlar olsa diyor kaliteli Müslüman. Ulan öyle kaliteli Müslüman olur mu? Kalite neresidir? Kalite, Kirasun'da bir yer varmış kalite diye. Biliyorsun, herifin biri takdim etti dedi. Kaliteli başbakan dedi, öbürü doğrudan de oradan itiraz etti. Kaliteni değildir, Rizeli'dir, Rizeli dedi. Yani kalite bir yer. Öyle oradan olarak kaliteli olmuyor yani. Kalite nasıl oluyor? Havas. Bizim usulümüzde, kitaplarımızda kaliteyi neyle veriyor? Seçkin kullan. Bir de var, ahassul havas. O oh, seçkinlerin seçkinleri. O çok nadir efendi Hazretleri gibi zatlar. O da. Ama biz seçkin kullardan olabiliriz inşallah. Yani o da ne olur? Bu sıradan müslümanlıktan kurtuluruz. Neye kurtuluruz? Devamla. Sevatla. Şimdi senin dinlediğin hadisleri dinlemeyen adamdan üstün oldun tabii ki. Senin kadar salavat getirmeyenden üstün oldun. Senin kadar sünnete olmayandan üstün oldun. Senin kadar haramdan sakınmayandan üstün oldun. İnnekralekum et etbâkum. Allah indinde en kıymetlileriniz kimdir? En çok haramlardan sakılanlar En güzelleriniz demiyor, en zenginleriniz demiyor. Peygamber hanımlarına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ezmatul ta'iratun, matul münim. Rabb ardahunne. Analarımıza ne buyuruyor? Sterdimilla. Yani nebi ey nebi zişan hanımları. Lesṭunne ki Siz hiçbir kadına benzemezsiniz. Siz benim en sevgilimin eşisiniz, sizden üstün kadın yok alemlerde, ama ne konuyu koyuyor peşine? اِنِتَّكَيْتُنَّهِ Haramlardan sakınırsanız, peygamber hanımı da olsan, oğlu da olsan, haramdan sakınmazsan, Allah'tan korkmazsan şerefin yok, niye Nuh aleyhisselamın hanımının şerefi yok? Niye Nut Aleyhisselam'ın eşini şerefi yok? Niye Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu şerefi yok? Niye İbrahim Aleyhisselam'ın babasını şerefi yok? İnnenin fazlu bit takva Fazilet ve şeref ancak takva iledir. Ne mal iledir, ne sân iledir Beyin unuluk kemal iledir. Yaşla değil, parayla da değil Fazilet, şeref, kemalat Ancak olgunluk bu kemale neyle insan? Kur'an dinleyecek, hadis dinleyecek, ilim meclisine girecek, Allah'ın dostlarına sana iltihak edecek, düşmanlarından ele tek çekecek. Siz de biz de inşallah bu yolun manzetleriyiz Allah ölünceye kadar bu yürüyüşümüzü devam ettirsin. Allah neticeye erdirsin. Celle Celaluhu Zalasına muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Şimdi, Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, salimat şerifeleri çoğaltıyoruz değil mi? Ondan çok bahsedelim. Zaten bizim derslerimiz hep onun bahsiyle geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Benim canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. Rabbimize kasem ederken bu kasemi çok kullanıyorum. Hepimizin canı kimin kudret elinde? Allah. yemin İstediği anda canımızı ne yapıyor? Alıyor. İstediğimi salıyor. İstediğimi yaşatıyor. İstediğimi diriltiyor. İstediğimi... Öldürüyor. Biz bizim elimizde? Değiliz. Kimin elindeyiz? Rabbimizin elinde. Lokman manâ ne dedi oğlum? Evladım ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Baba nasıl uyumayayım ya? Direndim direndim direndim olmadı ayağa dikeldim. Uyumayayım diye dolaştım su kafama su, su serptim şunu yaptım bunu yaptım. Ama uyku öyle bir acayip bir şeydir ki bir geldi mi adam ayaktayken devirir küt giderse ne kadar ayakta dursan uykusun, ne olacak Sonda düşeceksin peki o zaman diyemeye inanmıyorsan uyanma bakalım dedi e baba bu benim elinde mi ya hiç uyanmak istemesem de bir de bakarsın gözüm açılmış uyanmışım değil mi zaten bu senin elinde olsa ohoo sen de dersin bu dertler bitene kadar uyuma moduna geçin bir basarsın düğmeye bir sene sonra kalkarsın var mı hikaye yok istemediğin anda bile uyandır uyanıyor musun kendi kendine? Hiç uyanmak istemiyorsun. Bazı adam ne rüyada kalıyor ya. Ulan hiç uyanmasaydım diyor ya. Ama tabii ben öyle rüyalarla nerede kabir ziyaretleri görüyorum. Aç tavuk kendini nerede görmüş? Buğday ambarı, ne ambarında görüyorum. İşte kabir ziyaretinde görüyorum sallallahu aleyhi ve sellem. bir şey görürken insan uyanırsa ne olur? Çok üzülüyor değil mi? Ya tabi ben Ekser Efendi Hazretleri'ni görürüm. Resulullah Hazretleri'ni göremem çok. Pek görmüş değilim yani. Onu da söyleyeyim de Resulullah'la çok görüşüyor falan zannetmeyin. Ama Efendi Hazretleri'ni çok görürüm. Yatarım efendi babayı göreceğim efendiyi görürüm. Hangi şeyhi göreceğim yatarım efendiyi görürüm. E bizim şeyimiz o. Kaynağımız o bizim. E şimdi insan rüya görürken efendim tatlı bir noktada eee mesaiyle görüşürken, kabir ziyareti vesaire bir anda uyandığı zaman e, ne var Keşke uyanmasaydım der. E tabi kimi de karıları görür. Aşığın fikrine neyse zikri olur. Ulan ne görüyordum, ne işler vardı, yarıda kaldı der mesela. Öylesi de var. Allah muhafaza etsin inşallah. Rüyalarınızda şeytanlar cihni tatmaz inşallah. E okursanız şeytana yol, yok abdestli yatarsanız şeytana yol yok ama siz dümdüz yatarsanız yani her taraf açık o zaman başka e şimdi uyanmak istemiyorum elim dedi ki dedi, evladım istersen uyanma bakalım nasıl uyanmayacağım baba dedi bir anda gözüm açılır dedi istemezsen bile evladım dedi uyumamaya gücün yetmez uyanmamaya gücün yetmez desene ki sen senin elinde değilsin Rabbinin elindesin öyleyse ona itaat et hiç insan canı elinde olan Allah'a karşı gelir mi Maaşınızı elinde olan amirinize bile karşı gelebiliyor musunuz? Bir karşı gel de bak seni sürsün Kars'a, Ardahan'da çıkarsın. Aman sicilimle oynar, beni şuraya sürer, şöyle yapar, korkuyorsun da maaşın elinde değil, maaşın Allah'ın elinde. Senin amirinin maaşı da Allah'ın elinde. Onun patronunun maaşı da Allah'ın elinde ama zahiri sebepler aleminde bakıyorsun kimden maaş alıyorsun? Ondan ödün kopuyor. E canın Allah'ın elinde. Nasıl kurtulursun Allah'dan? Şu anda seni öldürebilir. Allah takva ihsan etsin. Amin. Onun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birçok e, hadis-i bu tabire yer verir. Canım kudret elinde olan Allah hakkı için. Hazreti Selman'a bahsederken. Önce kıyamet yaklaştığı zaman geçmiş derslerde tabi araya bazı sohbetler girdim. Şu anda kıyamet yaklaştığı zamandayız. Yazhar-ı bir takım hafızlar hafızlar, mevlitanlar hocalar da buna girer kıraat ilminden ekseri e, bahsediyor Kur'an tabiri ama tabii ki bunun içerisinde ilimle uğraşanlar da dahil olmak üzere öyle bir takım hafızlar, hocalar çıkacak ibadet ümü, telavü mü beyni onların diyor aralarındaki bütün ibadetleri birbirini tenkit etmek olacak o hoca o hocayı beğenmiyor bu hocam hocayı beğenmiyor. O hoca beğenmiyor. Allah da hiçbirini beğenmiyor. Ne olacak şimdi? Şimdi kardeşim tenkitin usulü vardır. Hadesi herhalde diyoruz ki La tuzakki nefseki alana ahadim Kur'an Kur'an elinden hafızlardan, hocalardan herhangi birine karşı diyor kendini temize çıkartma. Yani ben şu hocadan iyiyim. Ben şu efendim hafızdan iyiyim gibi ...ne olur... Mezizlik, -ı -ı ne ...cehennem köpekleri seni parçalar... ...diyor... ...bunu ruhul beyanda gördüm... ...özellikle de hocalar... ...kendi aralarında ne yapmayacaklar... ...birbirini tenkit etmeyecek... ...şimdi bu hocanın cemaati çok... ...e benim az. ...ne yapayım o zaman... ...bunun cemaatinden birkaç adamı... ...tavlayayım... ...benim cemaata gelsin... ...e ne, ne olacak yani sana, sana fazla adam dinlese seni... Şimdi sizin beni hiçbiriniz dinlemezseniz benim ne zararım olur? Ne zararım olur yani? E bir misli daha gelseniz yolları tıkatsanız Allah'ın indinde bir şeyim artmaz ki. Ben Allah'tan korkuyorsam, haramlardan sakınıyorsam dediğimle amel ediyorsam adamım. Dince bir fayda yok. Ancak ilim istifade edersiniz. Kendi karınızadır. Bana bir karınız yok. E şimdi ben uğraşıyorum ki benim cemaatim artsın. E bu sefer benim cemaatim artsın. O hocanın cemaatinden alayım çalayım. Nasıl çalayım? o hoca var ya şimdi ben diyorum size, gece teheccüd meheccüd hiç kılmaz sabaha kadar uyur ya bunu demekle ne oldu şimdi öbürü o hoca var ya ne olur kursa yapar para toplar kendi yer e gördün mü yok şahidin var mı yok konuşuyorsun böyle Allah. Allah tövbe ya Rabbi ne iftiralar ya ondan sonra öbür hoca hocaya yapıyor hocalar kendi aralarında mesele ne onu sevme, beni sev. Ona gitme, bana gel. E ne olacak Size bir hikaye anlatırım şimdi aptacınız kaçmasın ama bir tükürükle gelen demiş, bir yellen gider demiş yani. Müstehcen konuşmayalım yani. Tamam mı? Bir tükürükle gelen, bir yellen gider demiş ya. Yani. O da Efendi Baba'nın kıssalarından. Şimdi ahmet diye bir mürit varmış, meçayıktan birisinin müridi. Fakat tekke hiç mürit gelmiyor. İki kişi kalmışlar. Başka tekke var karşıda. O zaman tekkeler çok biliyor musun? Şu sur içinde belki yüzden, yüzden fazla tekke var. Karşıda da bir tekke var. Doluyor boşalıyor kardeşim. Doluyor boşalıyor. Cemaat, millet, gelen, giden. Bu Ahmet de bu şey efendiye bağlandı. Allah Allah. Ya diyor bu benim şeyhim çok mübarek adam. Hakikaten Allah dostu ama ne gelen var ne giden diyor ya. Niye bu adam çekemiyor bu milleti ne? Bu karşı tekke böyle boş kalmıyor. Yok itikadı da bozulmuyor yani. İtikadı sağlam. Yalnız dedi ben bunu şey efendiyle bir istişare edeyim. Efendi Hazretleri ne var? Ya dedi bu her tekke doluyor da bizim tekkeye ne gelen var ne giden? Evladım dedi. İşine bak. Dersini yapıyor musun? Yapıyorum. Huzurun yerinde mi? de. Ne lazım dedi? Allah diyelim baba baki yok. yok. Ararsın dedi bu günlerini sonra. Öyle ya şimdi Efendi Hazretleri'ne teke tek etek, biz elhamdülillah ne kadar teke tek bulunduk. Bir tek başına Efendiler'e haç yaptık biz. Bir ben. Kimse yoktu. Mesela senelerce ne kadar ben teke tek bulunduk. Kimse yoktu. Omuz omuza yattık. Dönecek yer yoktu. Darlıktan. Şimdiki gibi hiltonlar, hiltonlar, oteller yoktu Mekke'de. Ha sonra Çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ararsın işte şimdi. Şimdi ararsın. Muharebede hastalandı. Allah'a acil şifasını versin. Yeniden eski, taze hayata kavuştursun da, Aynen. cemaate çıksın, sohbet yapsın inşallah. Ha, e ararsın dedi ki. Ahmet dedi, onun müridi de Ahmet. O zaten. Ararsın bugündeni dedi. Sen zikrine devam et. Ya efendimize birkaç daha adam gelsin. Hepten sıkıldık dedi ya. Peki dedi, yarın dedi pazar, pazara çıkalım. Pazar günü yani, haftanın pazarı ne günse, çıktılar çarşıya. Kuşçuların yanına geldi. Aldı oradan bir şey satıyor, kuşlar satılıyor ya. Bütün millet de toplandı başına. Kuşun birini aldı, tuttu, kapattı kafasını. Ondan bütün millet, Allah Allah, hayvanız gitti kafasını koparttı falan millet bakarken. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tükürük, bir sıvazladım, kuşcanlandım. Bunlar Allah dostları için çok basit şeyler. Ama size göre çok büyük şeyler. Siz papağanın konuştuğuna bile şaşırıyorsunuz. Ama papağanın konuştuğuna şaşırıyorsunuz da. Şimdi güvercin konuşsa kafayı yersiz. Halbuki papağan konuşuyor, güvercin niye konuşmasın? Kıyas yapsana. Şimdi kafasını düzelt. Ana bir yarıldı. Bütün alemlere yayıl Ahmet'in şehir kuşu dürüktü. Hıvvv menkıbe keramet bir yayıldı mı var ya. Adam bir de baktı şaşırdı. Ahmet şaşırıyor, müritler akıyor. Doldu tekke, yer kalmadı. Gelen giden, gelen giden, gelen giden. Adamın canı çıktı, dedi hizmet et bakalım şimdi. <gülüyor> Yemekleri yap, çayları getir, ahakkabıları düzelt, orayı süpür. Adam neymiş dedi ya oturuyorduk şeyim, şeyimle beraber dersimizi yapıyorduk rahat rahat bu milletle uğraşılır mı ya? Nasıl durumlar dedi? Baktı ki ama efendi haseri dedi yani çok iyi dedi maşallah müritler sen nasıl ya ben eski huzurumu arıyorum dedi benim bütün feyizim kaçtı dedi ya ne <gülüyor> dedi, dedi kolayı var dedi ya ne olacak dağıtırız dedi evladım istedik mi dağıtırız dedi biz onları bunlar nasıl olsa bitti güreğe geldiler fark etmez dedi bunlar adam aramıyor ki dedi duyar bir şey dolar ondan sonra şimdi dedi dur bakayım ne yapalım dedi sen bana bir tulum al dedi şöyle İçine de bir sular mular doldurdu falan cübbenin içerisine bu cübbe de iyi su kaldırır biliyor musun bu bizim cüppeler boldur yani anlaşılmaz içinde var. baya şimdi içini su olurdu. tulum doldurdu bilmem ne doldurdu o hareket ettim mi zart dur dediyor biliyor musun Allah Allah! Ne o cami doldu tıklım tıklım kekke doldu mübarek geçti namazı kıldırma, rüka eriyor zart surt, surt. <gülüyor> Secdeye gidiyor zart surt. Ulan millet namaz bitti Muhammed'in Şeyh dedi. Her küçük abdest her büyük abdest ne varsa verdi dedi ya. Böyle de namaz kıldırıyor sabık mıdır nedir Akşam yine tekke boş Hadi evladım dedi. Zikre devam et. <gülüyor> tamam mı? Ha? Onun için. Yani onu tenkit ederekten, onu met ederekten, onu överekten, onu söverekten adam bu toplama uğraşıyoruz ya. Gelmeyenleri zaten istemiyoruz. Diyoruz ki yani bize adam lazım değil. Bir adam derse ki hoca efendi ne var ben senden soğudum çok teşekkür ederim. <gülüyor> Fazla sıcaklıktan rahatsız olduk zaten. Mübarek klima çalıştırıyoruz burada. Soğumak çok iyidir. Biz memnunuz hayatımızda. Kimse lazım değil. Daralan, şüphelenen, efendim ne yaparsan yap, gidebilirsin. Benim için hiçbir sorun yok. Ama şimdi ben o hocayı tenkit edeyim, bu hocayı tenkit edeyim de cemaatimi arttırayım. Bu kıyamet alameti yani. Ve bu şu anda mevcut. En çok birbirini tenkit edenler kimlerdir? Ha hafızlar, hocalar. O doğru okuyamıyor, o düzgün okuyamıyor, o yanlış kıldırıyor, o... Çok alim değil, o fetva yanlış verdi. Giriyorlar birbirine. Mesele ne kardeşim? Neyi paylaşamıyorsun ya? E bu kıyamet alametidir. Ama tenkit Allah için olabilir. Ne demek Allah için olabilir? Adam kalkıyor diyor ki sakalı şerifi diyor, ziyaret eden kavur olur diyor. Sakalı şerifi öpmek şirkdir diyor. Hırka şerifi ziyaret şirkdir diyor. Bunu ilayatta gibi doçent söylüyor. E adam çünkü diyor hayızlı kadın, nifastlı kadın, namaz kılar diyor. Kabe'yi tavaf eder diyor, ben bunun aleyhine konuşmak zorundayım. Üç dalak verisin, bir sayılır diyor, İbni Teymiye fetvasına. İbni Teymiye'nin fetvasıyla iş olur mu? İbni bu pusulayı zor toplamış. Hiçbir şey lazım değil, İbni Teymiye ekolünde olan hocalar dinleniyor mu? Ben hiçbir şey bilmezken, Efendi Hazretleri bana dedi ki, yanlış adam o dedi. Niye dedim? Dedi ki, çünkü dedi diyor ki, Efendim Hazretleri bunu 25 sene evvel söyledi be. Biz şimdi bu kadar araştırma yaptık da zor anlıyoruz meseleyi. Diyor ki dedi, bir insan yolculuğa çıkınca namazı kaça indirin? Farzları iki indirin. Ama ne olmayacak? Günah yoluna çıkmayacak. Efendim, haddi açmayacak. Mesela bazı şartları var. Subi'ten. Yani eşkıyalığa çıkarsa yol kesmeye var ya yol kesici eşkıya hem eşkıyalık yapıyor hem de namaz kırıyor da ben namazı ikiye indirebilirim seferiyim ulan senin seferin masiyet üzere sen Allah'a isyana çıkmışsın seni şimdi seferde dört ikiye inmiyor meselesi mezhepler arasında da iktilaf var fetva olarak şimdi diyor ki ibri i Teğmiye. kim diyor Muhammed Mustafa Aleyhisallahu aleyhi sellem kabrini ziyarete gidiyorsa yola çıktıysa Medine'ye dikkat edin ama diyor mescide giderse Allah'a itaat üzeredir diyor. Mescidi ziyaret için giderse mescidi ziyarete giden namazı ikiye indirir diyor. Ama diyor kabri ziyarete gidiyorsa Resulullah'ın kabrini ziyarete günahkar olduğu için ikiye indiremez dört kadar diyor. Bunu biz Efendi Hazreti duyduk. E şimdi bu adam nasıl sen bu adamı bir ekol yapacaksın da bunun peşine gideceksin de, bu selefi dedikleri, abi dedikleri e şimdi Türkiye'de bu hocalar türedi Adam tefsir dersleri mültefek var diyor, üç dalak diyor, üçten dokuza boş ol bir sayılır, ikisi kalır diyor. Kalmaz. Üçü dediğin anda üçü birden gider. E ben bunu size söylüyorum. E şimdi ondan sonra o hocayı niye takip Ya ben hiçbir hocanın cemaatını kıskanmam kardeşim. Ben size ehl sünnet hocaları söylüyorum, dinleyin diyorum, senelerce ilan ettik birbirimizi. Haftaya şu hoca gelecek dinleyin, bu hoca gelecek. Bursalarda Atapazarla İzmitler, benim için bir sorun yok. Ehl-i sünnet olduktan sonra, hatta ben ilan da ediyorum o cefendilere de gidin. Ama şimdi ehl-i sünnet dışına çıkmışsın, İbni olmuşsun, e, hayız nifaz kadına namaz duruyorsun ya! Daha ne yanlış febbalar! Mütannikâhına anamsaade ediyorsun, efendim üç günlüğüne bir günlüğüne evlenmeye helal diyorsun şialar gibi. Değil mi? E cuma namazı kılınmaz diyorsun. E milleti cumadan soğutacak bir cumamız kalmış. Bu kadar efendazi, bu kadar uleman ve cumaya bu kadar önem veriyor. Mesela e ben şimdi sana demem lazım değil mi ki bu adamları dinleme? Değil mi? Ha bu benim şahsi nefsi, indi fikrim değil. Ve bu o hocayı gözden düşüreyim, ben göze gireyim, onun cemaati bana gelsin. Haşa bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer sünnet olan bütün ilim meclislerine katılın. Ama sizi saptıracak bir fetva verirlerse biz o zaman diyoruz ki bu kişiyi mezhep hususunda kaymıştır. İtikadi yanlışı var, ameli yanlışı var o zaman mecbur oluyoruz. Çünkü o adamın kendinde kalan bir şey değil sana bulaşan bir şey. Bu sefer senin de kafan bulaşıyor. Ondan sonra geliyorsun diyorsun ki sakalı şerif öpülür mü? Tövbe ya Rabbi yani. Karının suratını öpüyorsun da, peygamberi sakallı öpmeyeceksin sen, ne, sakalı şerifi öpmekte ne var? Gavur oldun, e sen sabaha kadar gavur oldun o zaman, onu bunu öpüyorsun. E deli misin nesin sen ya? Kabe'nin taşını öpüyorsun diyor, şirk şirk, Kabe'nin taşını öpme, bir tek Hacı el öpülür. Resulullah geçerken, Rübn-i Şami'den, Rübn-i Şami'den, Rübn-i Şami, Rübn-i İraki bile dediler ki ya Resulallah hep Hacı el öpüyorsun, bize yok mu? Onları da öptü dedi ki Kabe'nin hiçbir yeri bırakılmaz öpebilirsin e geliyor adam orası şirk burası şirk e bu olmaz ki ya nuska taktın gavur oldun tesbih çektin gavur oldun ne oluyor ya sahabe-i kiram nuska yaptı İbni Ömer Hazretleri çocuklara hadisten takardı çocukların üstüne takardı Resulullah'ın en büyük adamı İbni Ömer radıyallahu anh ve bunların hepsinin delili var yanlış konuşanları ben görüşleriyle deşifre ediyorum yanlış mı yapıyorum He? Bu ayrı bir şey. Lütfen konuları birbirine elmalarların umutları karıştırmayalım. Ama ehli sünnet dairesinde kaldıktan sonra anlatabildim mi? Dört mezhef hak. E bir hoca efendi Şafii'ye göre bir fetva verse ben yanlış fetva veriyorum diyebilir miyim? Diyemem. Dese ki mesela efendim Şafii mezhebinde olan kardeşlerimiz. Evet kan çıkarsa abdest bozulmaz dese. Şafii'ye göre doğru mudur? E doğrudur. Ben şimdi diyebilirim ki bu hoca sapıttı. Ama Hanefi'ye derse bunu, derse ki sen Hanefi de olsan fark etmez, kan çıksın istediği kadar abdest. O zaman ona derim ki, bak bu sana yanlış vatva verdi, o Şafii'ye geçer, sana geçmez, öyle mi? Bunların hepsi bir misal olarak size zikrediyorum, burada vakit yetmez ki. Ama siz burada anlayışlı olun. Ama ağır zamanda tabi bazı hocalar zuhur edecek, işleri, güçleri, ibadetleri diyor, Kur'an'ı bırakmış, zikri bırakmış, bazı bırakmış, nasıl ağırı bırakmış, İş gücü ne? Gelir burada oturur, falan hocayı tenkit. Gider seni dükkana gelir, çay içer. Ha ha muhabbet, sen de hocam hocam ürmet edersin. Öbür hoca şöyle yapmış, ya mübarek adam, senin ibadetin mi bitti? Gel bana bir ayet öğret, bir hadis öğret, mübarek insan. O hoca şöyle, bu hoca böyle, soktu milleti birbirine sen ibadetin, tenkit mi? Olmaz. İşte kıyamet alamet. Maalesef Allah bizi o hocalardan etmedi inşallah. Efendim? Lâ ilâhe illâ men lefî melekutis semâ' eden el ercams. Dikkat edin. Bunun tersine de bir hadis okuyupsam. Men âleme ve âle ve âlleme fenzâli yudâ azîmen fî melakûti's semâ'. Kim ilim tahsil eder? Hoca oğlum, ilmi amel eder. Yani bildiğini yapar tatbik eder. Ondan sonra da insanlara talim eder. yani öğretirse işte o kişiye göklerde melekler tarafından azim, çok ulu adam lakabı takılır. Melekültü semavatta azim diye takdir edilir. Ama bir hoca, öbür hocaları, hafızları milletin gözünden düşüreyim, benim cemaatim artsın, zenginler benim yanıma gelsin, yardımları bana yapsınlar, beni hac ömreye götürsünler, öbür hocanın cemaati azalsın, benim cemaatim artsın. Hocanın derdi buysa, onlar da diyor göklerdeki melekler tarafından pislik diye tesmih edinler. Eleneceğiz, elerceğiz. Yani şimdi sen onun için dedikodu çok büyük günah, onun için birbirini tenkit çok büyük günah, onun için gıybet çok büyük haram, hele bir de iftirada karışırsan adamın yapmadığında da takarsan adama, bunlar günahı kat kat eder. Hele bir de bunu alimler, hafızlar yaparsa, Allah adama lanet eder ya. Onun için lütfen. ...dozları ayarlayalım... Dozunu ayarlamadın mı? İlaç bile adamı öldürüyor ya... ...yararlı bir ilacın... dozunu kaçırdım mı ne oluyor? Öldürüyor... ...tenkitin usulü var... ...Allah için mi kızıyorsun, nefsin için mi kızıyorsun... ...bunun bir ayarı var... ...sana dokunduğu zaman kızmayacaksın... ...İslam'a dokunduğu zaman kızacaksın... ...anlatabiliyor muyum? Adam dese ki... ...Cübbeli Ahmet denilen adam... evet, şöyledir, böyledir saysa... ...kızmayacaksın... ...ne zaman kızacaksın... Ne zaman o adam İslam'ın Kur'an'a muhalif, yanlış bir fetva verir? Derse ki peygamberi ziyaret, kabri ziyaret, şirk. Derse ki efendim dört mezheben üzüm yok. Derse ki tasavvufla, tarikatla mutluluk olmaz. Derse ki efendim İslam'da tesbih yok, sarık yok. Mesela o zaman kızacan. Niye kızacan? Sünnete dokundu. Sünnete dokundu mu kızarsan o Resulullah için kızmış olursun. Allah'ın bir emrini bozduğu zaman kızarsan derse ki faiz helaldir. Sen o zaman kızarsan Allah için kızmış olursun. Ama senin hakkında bir şey söyledi. Onun cevabı şu: dediğin sen ben senin dediğin gibiysem Allah beni affetsin. Yok diyeysem Allah seni affetsin. Bu kadar. Güzel mi? Ha, bu Evliyaullah'ın sünnetidir. Hazreti Hasan eli beyte saydı, saydı, saydı adam. Baktık, zannetti ki Hazreti Hasan buna saldıracak veya milleti saldırtacak Dedi ona ki yahu kardeşim ne deliğini boşuna övülüyorsun, ben senin dediğin gibi kötü adamsam Allah beni affetsin, yok değilsem sen iftiraya günaha girdin Allah seni affetsin, adam da çatladı ya, Ne ne biçim adam dedi konuş konuş konuş, adam bir laf etti bizi susturdu, doğrusu budur, ha adam sen diyor, diyor diyor diyeceksin, gel kardeşim ne var, sen beni çok mu kötü görüyorsun, evet, demek Allah sana benim kötülüklerimi göstermiş, öbürleri de seni çok methediyor sevenlerin çok bir e de Allah demek onlara benim iyiliklerimi göstermiş İkisi de benim aynamdır tamam mı seven de söven de şahsımızda eşittir ama İslam'a zararı verilen noktada eşit değildir sen eğer Müslüman'ı cemaati, İslam'ı dağıtmak niyetindeysen ben sana şahsıma yaptığın zarara yaptığın muameleyi yapmam yapmamalıyım. İşte o zaman Allah için kızdığın, Allah için sevdiğin açığa çıkar. Hz. Selman dedi bir Bu da ne olacak dedi ya. Kur'an'ı okuyan hafızlar, alimler işleri güçleri birbirlerini tenkitler. Resulullah abim yüzzü Sallallahu aleyhi ve sellem canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki o da olacak. O Tetşebbübü meşihatü işte o zaman yaşlılar Gencelmeye çalışacak Allah. Saçlarını boyatacak. Sakallarını boyatacak, saçını boyatacak. Yaşlılar genç gözükmeye çalışacak. Halbuki Resulullah müjde verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem gençken ihtiyara benzeyene Allah rahmet eylesin ne mutlu. Müjdeler olsun. Efendim, yaşlıyken gence benzemeye çalışanı da yazıklar olsun. Onun için, hadis-i şerifin metni de aklıma gelirse inşallah okurum size de, Me mealen budur. He hayrukum senelere ve ezberlediğim hadisler kimi 25 sene, 20 sene kafamda tabi burada konuşurken aklıma geliyor. Hayrukum, men teşebbehe vi şebabikum bi kuhulikum ve şerrukum sizin en hayırlılarınız gençken ihtiyara benzeyenlerinizdir. Sizin en şerlileriniz ihtiyarken gence benzeyenlerinizdir. Evet. Onun için e şimdi baston taşıyoruz. Kırk yaşında ne oluyor baston taşmak? Sünnet oldu. Efendi bana biraz evvel müsaade etti. Çünkü başım dönüyor hastayım dedi. Sana müsaade var. Ben birkaç sene evvel başladım tabi. Şimdi bana gelirlerdi, 40 oldun mu? Neyse, şimdi oldum herhalde, 41 de geçtim. Şimdi hakkım var baston taşıma. E, Sünnettim. E bu ne evvel? E, şimdi adam 50 oluyor, baston taşımıyor. Neden? 40'tan evvel baston taşırsan kibir, 40'tan sonra taşımazsan kibir. Niye taşımazsan kibir? Yani baston taşıdığımı adama ne derler? Yaşlı gözüyle bakarlar. Hele senin hanım evde ne der? Bu ne vaziyet ya? Rezil olduk ya! Rezil olduk bizim herifin. Piri bitti. Baston, baston olur mu ya? Ya karı sünnettir, minnettir, karı anlama sünnettir falan. Seni beni rezil etmeye ne hakkı var ya. Komşular bakıyor. Herif sakatlandı mı diyor ya. Ya işte sünnet olur. Ne olacak? İhtiyara benzeyecek. 40 yaşını geçen baston taşıyacak. O bastonda öyle bir heybet var ama tabii şimdi sakal olmadı mı falan da biraz acayip şimdi sakal olacak çünkü var olacak bu mübarek bu bir takım meselesidir takımı bulduğun zaman da bir tarafı sırıttır yani o takım olacak yani sünnet bir takımdır e tabii ya yaşlıya benzemek, kambur gibi yürümek değil mi? bana dedi ne kamburun çıktı e ne yapayım? efendi hazretlerimden duydum dedi ki sekiz sene alaydar efendi babamın yanında kaldım bir kere şöyle düz otururken görmedim böyle e tabi onlar Allah korkusundan adamlar. Hem işte onlara benzeyelim derken hafif kamburladık. Yani o öyle yapalım. Ben de taklitçiyim biliyor musun? Ben de çok taklit kabiliyeti var. Ondan çok ker ettim. Ama neden? İyileri taklit ettim. Ben kallede alimenle Allah salimen bir alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur diyor. Çünkü diyor ki, evet çok duydum. Zannediyorum mektubattan naklederdi. Ebu Bekır en büyük olmasının sebebi diyor, taklit kabiliyeti vardı. Resulullah'tan ne göreceye bak. Ebu Ceylin de diyor, en kötü olmasının sebebi, hiç taklit kabiliyeti yoktu diyor. Sırf kendi kendine. Ha, taklit derken sen gidip de artisi taklit edersen, onun gibi olursun. Değil mi? Ama iyi bir dostu taklit eder. Allah dostuna benzemeye çalışırsan. E Ben onlar gibi olamıyorum, o zaman benzeyeceğim kardeşim. اِنْ لَمْ تَكُونُوا مِذْ لَوْمْ فَتَشَبَّوُوا بِهِمْ اِنَّتْ Buyuruyorlar ki, onlar gibi ameliniz, niyetiniz halis olamazsa tabii, nerede olacak? O zaman onlara benzemeye çalışır. Çünkü iyilere benzemek kurtuluştur. Dostlara benzemeye çalışacaksın. Allah'ın dostları öyle yaptılar. Sen de onlara benzeyeceksin. E sen kime benziyorsun? 70 yaşında herif, saçı sipsiyah boyatmış... E sen de onun gibi mi yapacaksın yani? Ya Allah muhafaza siyahla boyamak lanete muciptir. Onun için kına vardır. Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ennel hıvvete hıdâbul İslam, Kırmızı renkli kınalar demek İslam'ın boyasıdır. ve hıvvete bu iman, e, Esas kınanın şeyi sarı. O da imanın boyasıdır. Ve selam hıdâbul şeytan. Ama siyah boya şeytanın boyasıdır. İlk saçını boy siyah boyatan firalındır. Onun için haramdır. Yasaktır. Ama bakıyorsun insanlar Allah Allah adamda diyorsun bir beyazlık yok ya. E, boyatıyor devamlı. Beyazlık olur mu? E, Sakalında beyazlık. E tabi kınayla o beyazlığı hafif kırmak sünnettir. Yani kınaya müsaade var. Hatta teşvik de var. Ebru Çıdık'ın babası Mekke Fethi'nde Müslüman oldu. Ebu Bekri Sıddık, Rabi babası, Ebu Kuhave, Rabi Mekke fethinde Müslüman oldu. Son dakikada yani. Getirdiler artık, yürüyemiyordu sedyeyle. Resulullah'ın yanına getirdiler, sakalı bembeyaz olmuş, Efendimiz buyurdu ki, bu beyazlığı biraz değiştirin. Yani kına yaparaktan hafif, e, karışık renk olsun diye. E, sünnette vardır kına. Ama şimdi adam bir türmüş, süpsiyah, diyoruz Hacı Efendi ne iş? boyadım mı diyor yok kına yaptım anladık da bu siyah kına diyor kına siyah kına da var e anladık da şimdi burada hadiste renk var yani sarı diyor e şimdi sarı ve kırmızı afganlılar kırmızı yapar haçta ömrede rastladınız değil mi o afganlıların bir sakalları vardır böyle kırmızı gibi acayip onlar var onlar var uleman ve şayi orada çok ehli sünnettir onlar ama bu siyah siyah renk olarak adı kına da olsa ne olursa olsun siyah renge saç sakal Boyanmaz. İşte kıyamet alametlerinden sayıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla durumunuza bakın. Sizin en şerlileriniz yaşlıyken gençlere benzeyenleriniz. Sizler kayırlarınız gençken ya yaşlılara benzeyenleriniz. Ve ne diye sibiri Canım elimde elinde olan Allah'a yemin ederim ki indahul <gülüyor> ba'ddin. İşte o zaman ey Selman din aşağı konacak, değersiz bırakılacak ve türba, dünya, dünya değerlenecek. Şu zamanda hakikaten dinin değeri insanların gözünde azalmıştır. Kiminde kalmamıştır? Allah bizim gözümüzde yücelsin. Dünya insanlar nazarında çok kıymetlenmiştir. Hakikaten değer ölçüleri dünyaya göre verilmektedir. Demin dediğim gibi insanın kalitesini bile varlığıyla, malıyla, mülküyle değerlendirmektedirler. Yani ilim, amel, ihlas hiç şu anda bir ölçü değildir. İnsanlara verilecek şeref ve değer açısından hafız, Kur'an'ı bilmek, alimli, kocalık hiç itibar etmez. Ya Kaç lisan biliyorsun? Diploma, toplona dünyevi etiketlere göredir. Allah indindeki değerlere bakan Kanlamıştır. Dünya yükselmiştir. Din bu milletin gözünden düşmüştür. Allah muhafaza buyursun. E din milletin gözünden düşünce de millet Allah'ın nazarından düşmüştür. Ondan sonra da başı beladan kurtulmayacak hale gelmiştir. İşte memleketin içler acısı durumu ortadadır. Yeniden İslami değerlere değer versek, bu dünyevi değerleri göz ardı etsek yeniden inşallah memleket cennet gibi olur ya. Ama maalesef bakın ne kadar üzülüyoruz. Bu kadar şehit veriliyor. Geçen yarbay, alim, Allah rahmet etsin. Efem şehit olmuş. On sonra beş er şurada, beş er şurada, o şurada, bu burada haberlerin tümü asker polis şehitlerimizin haberleriyle meşgul oluyoruz yani. Bu ne iştir ya? Hiç adam öldürmenin ne kadar suç olduğunu, gün olduğunu bilmiyor mu bunlar? Yarın adam öldüren katillere mahşere çıktığı zaman mayını uzaktan patlatıyor. Efendim orada bir eri şehit ediyor, bir suçsuz bir insanı efendim şehit ediyor. Kumanda ellerinde uzaktan bombalar patlatıyor, otobüse koyuyor, minibüse koyuyor. Bu ne iştir ya? Ya bir adamın ölümüne sebebiyet veren bütün kainatın insanlarının trilyonlarca insanı öldürmüş gibi ahirette ceza görecek ya. Ya buna kim dayanabilir ya? Adem babamızdan son insana kadar hepsini öldürmüş gibidir ya. Öyle bana yan baktı, bana şöyle yaptı adam öldürülü mü ya? Çıkarken mahşere adamın eline sancak verecekler. Sancakta yazacak hadi Hadehâ isümürrahmetillâh Bu adam katildir, Allah'ın rahmetinden ümitsizdir. Lütfen ya. Bu İslami değerler anlatılmazsa bu millete ne olacak? İş güç, dünya, etiket. Bundan bu millet yatışır mı kardeşim? ...bu millete vaaz edeceksin, nazat edeceksin. O zaman herkes anlar. Zerre kadar imanı olan Allah'tan korkar. Bir masum insanın kanına girmez. Her evde asker polis bizi beklemek için gitmişler oraya. Vatan evlatları tezkeresine kalmış 20 gün bir ay. Kimi evli çocuğu var, kimi nişanlı evlenecek. Şehit oldular. Bak geçen günde bir tanesinin mezarı açılmış. Kadın, yaşlı kadın 80 yaşında anlatıyor diyor. Ben gördüm diyor. Burada mezar açıldı diyor, bir mesele oldu diyor, oturuyordu diyor, saçları sıpsiyah. E, Dün anlatıyorlardı bütün televizyonlardan, haberlerde geçmiş. E, dolayısıyla e, tabii ki şehitler ölmez. E, bunu Kur'an söylüyor. Çünkü adam imanlı. Anasının bacısının namusunu korumak için. Şu vatanın memleketin bölünmemesi, işgal altına girmemesi. Bakın Irak'taki durumlara bütün millet tecavüze uğradı. Erkeği karısı tecavüze uğradı ya. Lütfen Allah rızası için bu memleketin bölünmemesi lazım, işgale geçmem, girmemesi lazım. Buna kimse alet olmasın, malzeme olmasın bölücü teröre. Bunun ırkçılığı bilmem neciliği milliyetçiliği olmaz. Adam öldürmek haramdır. Bu vatanda her sınıf insan yaşıyor. Bir şey yok, bir sorun yok. Ne istiyorsunuz? Allah rızası herkese geliyor, yayın için yap. Kimin hakkını yiyorlar ki ben böyle bir şey görmedim isteyen her şey elde ediyor. Biz de doğduk, biz bu yaşa geldik. Böyle bir ayrımcılık görmedik bunu. Nereden uyduruyorsunuz? Bu memlekette bir ayrım görmüyorum ben. Ha İslami bazı kısıtlamalar var. Allah hürriyet versin inşallah. Bizim derdimiz İslam. Yoksa ben lazım sen o Kürtsün. böyle bir sorun ben bu memlekette yaşamadım. 40 senedir toplum içindeyim ya. Olmayan şeyleri uydurmayın kardeşim. Lütfen bırakın bu işleri. Ne alakası var? Aynı kıbleye dönüyoruz. Aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Oruç tutuyoruz. Bayramımız bir. Ramazanımız bir, kurbanımız bir. Nedir bu ya bunu? Bu Yahudi büyük İsrail projesini meydana çıkartmak için karıştırıyor Kuzey Irak'tan. Veriyor parayı. E bunlar da bu para oldukça, bizde de bu enayiler oldukça bu vaziyet böyle devam edip gitmek gider. Gitmedi inşallah. Yani şimdi... Dil eğer bu milletin gözünde önemli olsaydı, İslam kardeşliği önemli olsaydı, İnne melbim, ancak inananlar kardeştir sırrıyla bu millet agah ve uyanık olsaydı, nasıl Osmanlı ecdadımız zamanındaki 72,5 millet Osmanlı idaresinde cennet hayatı yaşadığı gibi bir sorun olur muydu? Ama din gözden düşürüldü. Din gözden düşürülünce ırkçılık çıkarıldı, milliyetçilik çıkarıldı, para çıkarıldı, uyuşturucu çıkarıldı, filmler, diziler, bütün bunlar insanları yanlış yönlendirdi. Şimdi adamın ölçüsü din değil. Ben bir şey yapacağım, Allah ne der? Soran yok. Kur'an ne buyurur? Soran yok. E o zaman ne oluyor? Dünyeli bakış açısıyla nefsani öfkeler, hamiyetler, cahiliyet taraf ortalığı sardı gitti. Onun Yetkililer inşallah bu meseleyi doğru anlarlar da oradaki çözümün İslam olduğunu anlarlar Kur'an olduğunu anlarlar Bağıslı hayvelel ümmet üslu ahira zamanında kanlı bıçaklı hep Hazret kabilesi 120 senelik kan davalı milletler birbirini öldüren milletler kardeş olduğu gibi malını, canını, evini, yurdunu, hurmalığını paylaştığı gibi İslam kardeşliği geldiği zaman aynı o zamandaki düzeltmeyi yapan Kur'an aramızda duruyor o Kur'an'ı anlayanlar da aramızda var elhamdülillah başını düzelten sonunu düzeltir buyuruyor Allah Kur'an'la istahayla sen amin. amin ama e bak Rasulullah buyuruyor din değerden düşecek dünya yükselecek e dünyevi değerler adam şimdi diyor ki ya diyor bu herif diyor efendim 100 bin euroluk jipe biniyor benim eşeğim bile yok ne yapayım diyor? Soyayım diyor. E değil mi şimdi? Ama bu adab üstteki rızık Allah'ın taksimidir. Celle Celaluhu bana bu fakirliği müsait gördü Rabbim. Ama ahirette benim elcim çok var. O 500 sene kapıda bekletilecek cennetin kapısında 500 sene. En takva zengin bile 500 sene sonra girecek. Ben fakirim ama direkt cennete gireceğim. İki üç gün sabredeyim, soğan yiyeyim, çorba içeyim demez mi? Ama adama cenneti anlatan yok ki. Ahireti anlatan yok ki bu sefer diyor ki servet düşmanlığı yapıyor efendim o çok kazanıyor kim bilir iki milyar ciro yaptı bugün benim efendim ay bir yılda iki milyarı göremiyorum çekiyor silah boş lan kasayı onun kadının çantasını kapıyor kaçıyor bilmem ne bir Allah korkusu olan yapar mı bunu ya yapar mı bunu ya ama niye Allah korkusu silindi çünkü dini değerler hak ettiği yeri bulamadı insanlara bunu anlatan insanlar susturuldu bu hizmetler kurutulmaya çalışıldı. Kur'an anlatmayın, ayet okumayın, hadi okumayın, irtica, yobaz. E ne olacak? Bırakın millet aydınlaşsın, araba Birliği'ni seyretsin, kanalları seyretsin, şu olsun, bu olsun. E millet bu sefer kuturdu. Nasıl artist olacağım? Nasıl söz olacağım? Nasıl bilmem ne olacağım? Kapılar kuyruk. Ne ahlak kaldı, ne maneviyat kaldı, ne bir değer kaldı. Dur sen durmuyor. Durmaz. Çünkü bunu ancak Allah durdurur, Allah korkusu bunu sindirir, İslam'ı bilmek ancak insana medeniyet getirir. İslam dışındaki bütün faaliyetleriniz, İslam'a uymayan bütün etkinlikleriniz aleyhtedir. Batıla çalışıyorsunuz. Zarardır, ziyandır, paralara yazıktır. Sosyal bilmem ne bilmem ne, sosyo, ekonomi, sosyo bir şeyler. Konuşuyorsunuz sos gibi bir şeyler. Ancak ye iç, ye taşar sosları. Laf! Sosyal, sosyal, sosyal. Ne oluyor sosyal? Düzeltemezsiniz. Reçete burada. Derdiniz Kur'an'da, ilacınız Kur'an'da. Dini değerleri yükselteceksiniz. Dünyeli değerleri alçaltacaksınız. Bu millete çıkıp vaaz edecek adam diyecek ki Dünyada ne kadar malın mülkün, şunun artarsa Allah'ın da o böyle hesabını artar. Dünyanın helalı hesaptır, haramı azaptır. Bak 500 sene beklemek var, sıratı geçememek var, cehenneme düşmek var. Adama öyle bir anlatacak adamca ki elhamdülillah ki fakir olmuşum kardeşim. Zenginler başını bak. Ha İslam bu. Ben size sabır hakkındaki hadisleri okursam burada bir sene sürer. Ben size burada sabır hakkındaki, fakirliğin fazileti hakkındaki, hastalığın, sakatlığın fazileti hakkındaki, çocuğu ölmenin şair musibetlere sabrın, tahammülü necrü hakkındaki rivayetleri okursam burada senelerce çıkamazsınız. Cid dolusu kitap var. Ama bu millete bunu anlatmazsan da, e, onunki sağlam, benimki niye sakat, o zengin, ben niye fakirim, Onun, o şöyle ben böyle, daldı birbirine ya. Din din dilecek dini alçak tutanları Allah alçak eder Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu inna allaha teala leyerfe'u <gülüyor> bihazel kitab ekvamen ve yabav bihi aharim şüphesiz ki Allah şu kitap var ya dedi Kur'an'ı göster bu Kur'an sayesinde bir takım toplumları yüksek eder ...bir takım milletleri alçak eder... ...yani... ...Kur'an'a sarılanları... ...onu yüceltenleri Allah yüceltir... ...dünyaya hakim eder... ...ecdadımızda olduğu gibi... ...Kur'an'ı bırakanları Allah... ...alçak eder, rezil eder... ...bugün İslam işte aleminin durumunda olduğu gibi... ...60 küsür parça parça devlettir... ...mahalle kadar hükmü yoktur Amerika'ya karşı... ...Yahudi'ye karşı... ...Neden? Kur'an aşağı indirildi... ...değerden düşürüldü... ...öpüp başına koyduğuna bakma... Yürürlükte Kur'an hükmü bırakılmadı... İllete İslami değerler Kur'an'ı ilimler açlanmadı e Durum bu Allah da Kur'an'ın bereketini Aldı Onun için inşallah yeniden Kur'an'a değer vereceğiz Dine değer vereceğiz Allah da bize değer verecek Ve düşeyyedül bina Binalar Ve düşeyyedül bina Binalar sağlam yapılacak Allah Allah Çok sağlam binalar betonarme binalar, taş binalar Değil mi şimdi nasıl? daha da sağlamlaştırılıyor mesela. Evet, kıyamet alametleri sakın kıyamet alameti diye bu kötüdür, ben çürük evde oturayım demeyin ha. Şimdi bak yine yanlış anlatılsın. Mübarek adam, yanlış anlamayız. Yani binaların sağlam yapılması kötü alametlerden değil. Ama yalnız çok süslü yapılması kötü alametlerden. Yani aşırı süslü, içi, tuşu efendim son derece pahalı, efendim çiniler, fayanslar bunlar bu tabi zemmedilir böyle bir lüks metedilmez Velakin sağlamlık, temizlik düzgünlük hiçbir zaman için İslam'da tenkit edilmez dolayısıyla binalar sağlam yapılacak ama bir ne var dış görüntülerine çok aşırı süs verilmek için dış süsleri de ileri giderecek ve tuhatta lül Allah'ın hadleri İslam'ın hükümleri ne olacak? boşa çıkarılacak Allah Teala ne buyuruyor hırsızı ne yapın kolunu Allah Teala ne buyuruyor zinada ne yüz sopayı vurun iftira edene 80 sopayı vurun He? var mı böyle bir şey e yok e olmayınca da ne olur kaptım kaçtım helal olsun der ondan sonra adamın kafasını keser nasıl olsa af çıkacak çıkarım der Ondan sonra, efendim, önüne gelene iftira eder, iftirada cezasız kalır, değil mi? Hiç ne? iftiranın şu anda, ben hiç iftira etti bana diye ceza verilen bir kişi duymadım. Duydunuz mu söyle bir şey? Bu yaşa geldim, iftiradan ceza duymadım. Siz duydunuz mu? Halbuki İslam'da iftira, çok büyük bir suçtur. Çünkü insana yapmadığı bir şeyi isnat ederek, en büyük haramlardandır ve seksen sopası var. E tabi o zaman ne olacak diyor. İslam'ın bütün hükümleri boşa çıkartılacak. Ve <Sessizlik> yumitüne sünneti O zaman benim sünnetimi öldürecekler. Sünnet tamamen bitkisel hayata girmiş. Allah Efendi Hazretlerimizi başımıza ensik etmesen bu 15. asrın müceddini bu zat bereketiyle yeniden bir sünnet elhamdülillah dünyada Yayılmaya başladı inşallah. Allah bu çığarı kapatmasın. Ve böylece sünnet yeniden ihya oluyor ama genel duruma bakarsan sünnet tamamen ölmüş durumda. Hangi sünnete ittiba var? Adam sünneti inkar ediyor. Diyanet reisine sordular. Şimdikine çardakçı mı ne bardakçı mı? Dediler ki sakal sünnette yeri var mı yok dedi. Hadis var diyorlar dedi. Yok öyle bir hadis dedi. Halbuki Bukhari'de ve bütün hadis kitaplarında var ee durum bu bunun başı diyorsa ki sünnet sünneti öldürüyor <gülüyor> sünnet. Resulullah'a iftira ediyor bana iftiraya benzemez Muhammed Mustafa'ya iftira lütfen fars çekin efendim söyleyin nasıl sakal sünnette yok Bukhari'yi durmuyor mu? benim fıtratı taahhüt var şimdi peki de piyasada da bitmiş kalmamış ama orada var hepinizde çoğunuzda. bakarsınız orada delimleri var dünya kadar Nasıl diyorsun ki Resulullah'a iftira diyorsun sünnet değil? Kainatlı Efendisi emrediyor, sen diyorsun yok böyle bir şey. Yani bu olur mu? Sünnet diye bir şey bırakmadılar ya. Bu iştiracılık bu. Hem de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iflah etmezler. <gülüyor> evet. Feindea ya Selman la tero illa ve la yansuruhumullah İşte o zaman Selman sen insanlardan diyor kimse kimseyi methedeni bulamayacaksın. ...ancak birbirine aleyhine konuşanlara rastlayacaksın. Öyle mi? Ama yüzüne metheder değil mi? Aa, adam içeri girer girmez... ...böyle var. Ah hacı abi nasılsın ya? Gel hele hastet kalmışım. Herif çıktı mı? Değil bir adam ya. Rezalet. Efendim sözü yok, bir şeysi yok. Cimri. Fiş. Sayar. Yüzüne gel. E, kardeşim dur ne var? Dur çağıralım da anlat. Karıştırma şimdi, fitne çıkartma kardeşim... Sen elime iftira ediyorsun, fitne olmuyor da ben diyorum gel lan buraya konuşalım fitne mi oluyor yani Resulullah buyuruyor ki, öyle bir zaman gelecek diyor, birbirini metheden bulamayacaksın, yüzüne güzel arkadan herkes birbirini karı kocasını çocuk babasını ana çocuğunu kardeş kardeşi bir evin içinde odalarda bile çarpışma var yani Orda oraya çıksa onun arkasından bu var ya bu ya biraz birbirini met edin, teşvik edin, onur edin. Değil mi efendim? Met etmekte fayda var. Müslüm-i de amludi hal fi rabel iman fi kalbi. Mümin yüzüne met edildiği zaman kalbinde iman büyür. Kemal Efendi hocamız Allah selamet versin. Mübarek Allah dostu değil mi? İnsanları çok met eder. Bana takmıştı bu Suud Efendi çocukluğumdan. Ebu Suud Efendi, Ebu Suud Efendi, ben de bilmiyorum Ebu Suud Efendi kim bu zaman, Şeyhul İslam Ebu Suud Efendi diye diye beni bir şeyler yaptı mesela işte. E şimdi ne olacak yani bana deseydi ki bilmem ne, artist vesaire ne olurdum ben şundan olurdum ya. E bana dedik Ebu Suud, bu Suud, 50, yüz kere bin kere çocukluğumuzdan beri bir şeyler olduk. Yani birbirinizi met etseniz ne olur? Motive mi diyorsunuz yöne? Şimdi bir de gavurca laf çıkarttınız. Teşvik deyin, teşvik. Bir de burada Türk dili, lügat dili de çıkaracağım. Bir ders vereyim size. Teşvik yapın birbirinizi. Şevklendirin. Heveslendirin. Ne güzelsin. Sen ne güzel Kur'an okursun. Sen deni hafız olur? Mesela yani. Onu tenkit, bunu tenkit. Nereye gideceğiz? Efendim. E dediler ki Kemal Efendi de mübarek adam adamı bir metheder bir metheder ki sen de kendini evliya zanetersin yani. O da çok mübarek adam tabii. Hayır benim mübareğim. Şöyle, böyle dedi mi? Bazısı da kanabilir. Hakkotem ben mübarek adamım. Adam evliya almış, beni iyi tanıyor. Halbuki kendin biliyorsun kendini kaç paralık adam olduğun. Neyse bazısı aldanmak isteyen aldanır ama benim gibiler. Tövbe estağfurullah bu adam ben ne kadar iyi biliyor. Ben ne bozuk adamım ya Rabbi beni adam et diyorum ama. E bazısı da şimdi Kemal Efendi bile beni ne kadar beğeniyor be. Sen mi beğenmiyorsun e şimdi bu ölçü değil ki. Kardeşim Kemal Efendi dedi ki Efendi ne var? Bu Müslümanları medet etmeyin. Resulullah hadiste buyuruyor insanları insanların metedenlerin suratına toprak saçın hadiste var mı? yani bir adam seni met ediyor çok sana da hava geliyor böyle suni havalar var şişiriyor biliyor musun o zaman baktın ki kabarma asıl oldu diyor ki adamın suratına toprak saç ne demek yani kes kardeşim ya ben benim ne olduğumu biliyorum sen met ettikçe moralim bozuluyor ha bu şekilde yapabilirsin e kemal efendi kemal efendi mübarek adam Dedi ki burada ne yapacağız? Dedim ben sana bir hadis buldum dengelemek için. Öbür hadiste de diyor ki bir mümin yüzüne met edildiği zaman kalbinde iman büyür. Bu çok güzel bir hadis. Yani demek duruma göre hareket öyle mi? İnsanları met etmek İslam'da vardır. Bir Müslümanın suratına da met edebilirsin. Met ettiğin zaman kalbindeki iman büyür. Ne demek iman büyür? Ya Allah'ım sen beni bunların met ettiğinden daha iyi eyle der. Allah'a dua eder, Allah'a ihtica eder. Ve böylece imanı artar inşallah. Bu itibarla yani zem ve tenkitin İslam'da yeri yoktur. Yapıcı tenkitler uygundur ama arkadan yapılan gıybet dedikodu iftiralar haramdır. Bunları da yüze konuşmakta icap eder. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne zamanki ümmetin birbirinin aleyhine gidecekler, hepsi birbirini tenkit edecekler Allah da yardımını kesecek diyor. Ve la yansurhumullah. Yardım gelmez Allah'tan da. Yani bari biz bu yardımı yeniden Allahımızdan alabilmek için birbirimize etmeye başlayalım olur mu? Allah için birbirini söylelim Allah için birbirinin lehine konuşalım. Ne var ya? Bu bu yıkalım ya, bu yanlış ölçüleri bozalım ya. Bir cemaat böyle olalım inşallah. Evet. Bir yentevrmiyorum ya meylin, Müslüman kezelerin sorun. Selman Farici dedi, ki, anam babam sana kurban dedi. Onlar Müslüman değil mi dedi?" "Müslümanlar dedi." "Peki her Müslümanların da Allah yardımını kesecek." Niye Allah yardımını kesecek? Dikkat. Ya Selman, inne nusrate Allah el-emru bil ma'ruf ve nehyi an'l Ey Selman, Allah bir ümmete, bir millete yardım etmesinin şartı ''O cemaatların iyiliği emredip kötülükten nehyetmelerine bağlı.'' Dedi. ''Çünkü eğer ne me lazımcılık bana necilik yaparlarsa, insanlara vaazı keserlerse, Allah'ın emirlerini duyurmazlar, yasaklarından sakındırmazlarsa, Müslüman da olsalar Allah yardım etmez.'' Dedi. Bu hadisi kaç kere okumuşuz size, ne buyuruyor? ''Mutlaka iyiliği emretmeli kötülükten nehyetmelisiniz.'' ''Evle yüselli tanneallaha aleyküm şerarakum feydurrahıyarukum feydurrahıyarukum felâhü secabuluhum'' Ya da Allah en kötülerinizi başınıza musallat eder, en iyileriniz velileriniz kalksa dua eder, yine de Allah kabul etmez buyurdu. Onun Müslümanlar, Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Var. Var mı? Allahı aç kalırız, açık kalırız, çoluk çocuk perişan oluruz, pelalar bahis yağmur gibi yağar, ancak Allah bizi kurtarabilir arkadaşlar. Allah'ın yardımını istiyorsanız anahtar kelime bu hadiste geçiyor. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Namazsızları namaza davet edeceksiniz. Oruç tutmayanı orucu anlatacaksınız. Resulullah'tan haber sonu Muhammed Mustafa'yı tanıtacaksınız. Sallallahu aleyhi ve sellem içki içene kardeşim etmek günahdır, haramdır, cehennem var. Münasip insanla içmemesini sağlayacaksınız. Zinadeni vazgeçirmeye çalışacaksınız. Bu vazifelisiniz. Ama daha da kolay nedir? Şu meclislere çağıracaksınız. Şimdi bu kadar vazı sen adama yapamazsın. Çağırdın getirdiğin bir adama bu vazı kim yaptı? Ben yaptım ama sen sebep oldun bir o kadar da sana. Nice insanlar bu yola böyle geldi. Bugün bu yoldalarsa senin benim davetimle geldi. Allah bir daha razı olsun gevşekliği bırakın. Muhammed Mustafa'mız buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar. Körü körüne deyin, ilim ve şuur üzere delillerle, vaazlarla, öğütlerle Allah'a davet ederim biz ona uyanlardanız inşallah biz de Allah'a davetçi olacağız milleti kendimize değil dinimize çağıracağız Allah'a davet edeceğiz hem sohbete insanları davet edin ondan sonra radyoyu mutlaka duyurun, her gücünüz yeten gerek telefonla arayın, internetlerle dünyanın her yerine ya Rabbi biz bu kadar yapabiliyoruz sen gücümüzü artır ya Rabbi. sen sesimizi dünyanın her yerine ulaştır ya Rabbi dua edelim. İşte bak Hazreti Selman dedi ki, Müslüman adamlar nasıl Allah'tan yardımsız kalacaklar? Dedi Selman Allah ancak yardımını iyi emrederseniz, kötülükten neye ederseniz gönderir. Şimdi biz onun için yardımımız azaldı. İnşallah yeniden Allah'ın yardımı gelecek bize. Nasıl olacak? Sizin gibi hevesli insanların İslam'a yardımıyla olacak inşallah. Efendim kardeşlerim, şimdi hadif-i şerif Allah bir mani vermezse inşallah bir ders daha kaldı çok önemli ders hakikaten hepimizin başında yaptığımız işler günahlar suçlar anlatılacak haftaya çok önemli son kısmında bakalım ki bizim Resul'a ne buyuruyor biliyor musun? sallallahu aleyhi şimdi onu anlatacağız ey gidi Selman diyor insanlar birbirini tenkit etmeyecek diyor herkes Allah'ın aleyhine konuşacak diyor Bakalım biz de Allah'ı nasıl tenkit ediyoruz, bizim de yaptığımız suçlar var. Şimdi ona girersem de bir saat çıkamam. Haftaya da onu anlatacağı hadisin sonunda kıyamet alameti hepimizin başında. Kurtulacağız inşallah. Kafamız çalışacak, bu hadis bizi uyaracak inşallah. Yine Muhammed Mustafa yetişti. Sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bütün kötü huylarımızdan kim temizliyor bizi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizliyor. Bu kadar şeyleri kim öğretiyor bize? Resulullah yetişti imdadımıza. Sallallahu aleyhi ve sellem tuttu elimizden de. Yine bizi bir ahir zaman ümmetlerini kurtaracak inşallah. Bir şey okuyalım Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Size Resulullah'tan bahseden efendim bu eserden bahsedeceğiz. Bir beyit okuyoruz. Ve bi bu ca'e gel gazale taqaddet. Bi ke testeğîru tahtemî bi himâ. <Sessizlik> İmam-ı Azam ne dedi Resulullah zorunda? Ya Resulullah, kurt sana geldi. Ceylan sana koştu, sana iltica edip himayene kavuştu. Şimdi Ebubulel anlatıyor. Vallahi Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu diyor sahabeyle. Bir kurt geldi. Oturdu diyor, kuyruğunu sallamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabe dedi ki: "Hadi evafiduz yab, kurtlar ençi gönderdi." dedi. Kurtların elçisi geldi. Allah her hayvanlar bir ümmettir. Ca'eselukum yejahulun min şey ya? Size diyor ki dedi, ya ben bu hırsızlıktan bıktım. Bana mallarınızdan siz bir şey verin, bu koyun falan yiyin. siz bize bana bir şeyler ayırırsanız ben de size size saldırmam mallarınıza. Anlaşmaya var mısınız dedi? Sahabe-i kiram hiç anlaşmaya yanaşmadı. <gülüyor> Vallahi lanefal. Vallahi yapmayız dedi. Sahabe dediler ki ne yaparsa yapsın, biz koruruz malımızı o da çalarsa çalsın. Rasulullah çünkü onlara illa yapın demiyor, soruyor. Sahabe dediler böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kurta böyle üç parmağıyla işaret etti. Halisim, yani diyor ona ki madem ki bunlar anlaşmaya yanaşmıyor, sen kapabildiğini kap. Tavşana kaç, tazıya tut, tecrübedir adeti. Ne yaptın? Kurt da Allah Allah aç mı kalacak? Ya e tepsilik yapmasa da yediği kadar yese bir şey değil. Hepsini boğuyor bırakıyor. <gülüyor> Resulullah da buyurdu misal lazım. Ezi bu ve ne kurttur o dedi. Gidiyor kurt. Kurt, kurt ne anladı? Bunlar yanaşmaya gelmiyor. Sen ne yaparsan yap. <gülüyor> Ebu Saeed'in hudriye var diyorlar var. Bak çok acayip bir hadis. Efendiden ben bunu çocuklukta duymuşum seneler evvel. Kurt koyunu kaptı gidiyor. Çoban da kurtu kuyruğundan yakalamış. Ne çobanlar var be biz de şimdi çoban kurtu gördü mü kaçar zaten kurt ne dedi biliyor musun dikkat edin ben size hiç hurafe yazmıyorum bu hadis şerifin kaynakları beyheki ahmed ibni hanbel ibni saad bezzar hakim ebu nuaym suuti kefir görüyor musun kaynaklarımıza evet elâ tettegillâh Kurt çobana diyor ki Allah'tan korkmuyor musun? Diliyle konuşuyor. Tehavü beyni ve Benimle Allah'ın gönderdiği rızkımın arasına giriyorsun dedi be. Adam şimdi dedi el acebimin değil mi? Muhtemelen ala denenleyiklem bkalamın Allah şaşılacak işte ya. Kurtlarak dedi insan gibi konuşuyor. O adam o zat. Kurt devam ediyor dikkat beğendi bundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki hurma ağacının arasında insanlara ne söylediğini, ne söylediğini haykırıyordu. Efendiden çocukken dinlediğim bir aynı kitapta buldum. Bağladım. Benim konuşmama mı şaşırıyorsun? Esas şaşılacak şey diyor, iki hurmalık hurmalıklar arasında, iki siyah taşlıklı vadi arasında Medine'nin ortasında Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem geçmişlerden de anlatıyor gelecek kayıplardan da haber veriyor bana şaşacağına ona şaş dedi ben de sana şaşıyorum dedi peygamberin sohbetini bıraktın da koyunlarının peşine düşmüşsün kurtu görüyor musun ben de sana şaşıyorum dedi o Resulullah'ı bırakmışsın burada geziyorsun adam ben ne yapacağım dedi çoban sürü önüne katıp doğru Resulullah'ın yanına geldi Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah başıma böyle bir hiçbir iş, iş geldi. Açıkça duydum dedi. Resulullah Efendimiz de o zaman ki çoban doğru söyledi. Yani kurt konuştu bununla dedi. Hatta onun sonra nesli bile bir taraflara doğru gitti. Bahreyn tarafına bile e, İbn-i mükellim kurtla konuşanın oğlu o sülale öyle gitti diyor. Belki hala Arabistan'da var. Kurtla konuşanın sülalesi oğulları falan çok önemli bir mucize yani. Açıkça konuşuyor. Resulullah burada gele saati kıyamet alametlerindendir. Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşacak dedi. Venne riyef sibiye diyeyim. La hatta takalme kıyamet kopmadan önce canavarlar, vahşi hayvanlar insanlarla açıkça konuşacak. Demek bundan sonra daha neler olacak bilmiyoruz. Ve yeklem errecun <gülüyor> işrakun alay takunyasının kayışı adamda konuşacak diyor. Ayakkabının bağı var ya o bağ konuşacak. Ve <gülüyor> hademetüseuti kamçısının sapı konuşacak. Ve yekberu feqini bi ma rahetu alu ba'du kıyamet kopmadan öyle şeyler olacak ki adam evini, çocuk çocuğunu bırakacak, yola çıkacak. Dizi kendi dizi kendisine senin hanımın senin arkandan şöyle şöyle yaptı diye dizi dile gelip adama anlatacak diyor. Kıyamet kopmadan evvel olacaklara bak. Allah Allah. Bu kadar sahih hadis ya. Sonra çobana dedi ki, ''Kun fe dedi. Sahabe topluydu. ''Kalk'' dedi anlat bu kurt ne dedi sana. Anlattı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mucizeler sahibi ya. İşte okudunuz mu kitabı? anca diyorsun hoca sen haftada bir okursun zaten baş baş. yatalım aşağı. Ya. Allah haftada bir okuyor ama Resulullah'ın hatırasına sallallahu aleyhi ve sellem efendim kainatın efendisine ithafen yazılmış dürr şerhi ne kadar ilimler var inşallah yapmadan bir iki bir şey okusanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden razı olur hoşnut olur herkes film seyrederek uyurken sen Resulullah'ı okurken uyursun be Güzel bir şey olur salavatıyla inşallah. Allah şefaatine nail eylesin. Rüyada görmeyi nasip eylesin. Okuyalım, amel edelim inşallah. Pişman olmaktan muhafaza eylesin. Bizden evvel ölenlere rahmet eylesin kabullen nur eylesin. Özellikle bu askerimizden, polisimizden bu yakın zamanda şehit olan onlarca vatan evladına büyük büyüğümüz var, küçüğümüz var. Hepsi Allah'ımıza malumdur. Ve bu cemaatin geçtiklerini de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in arzu ve resulü. Ya Rabbi'nin olanı hediye ettik insal eyle. Bu vatanı, bu İslam yurdunu ve bu Müslümanların namusunu muhafaza etmek gibi hayırlı niyetlerle, serhat boylarından öbek tutan ve teröristlerle çarpışırken şehit düşen, Kahpe saldırılarla, pusularla, mayınlarla şehit düşen bütün vatan evlatlarını kabrini nur eyle. Kavlan cennet eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi vatanımız ve İslam vatanlarını iç ve dış savaşlardan muhafaza eyle. bölünmekten parçalanmaktan muhafaza eyle. Filistin'deki Müslümanlara. Çeçenistan'daki, Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki ve Irak'taki, Afganistan'daki mazlum Müslümanları halaseyle kafirlerin işgallerine, Habib'in hürmetine sonlandır Ya Rabbi. Rahmetelle alemin ayı hürmetine Ya Rabbi. Sen yeniden onun metinler, merhumesine rahmeyle Ya Rabbi. Ve böylece İslam'ı Müslümanlara yeniden saadetler, mutluluklar, hürriyetler, emriyetler ihsan ederek vatanlarımızda, evlerimizde, ocaklarımızda, Kur'an ile, sünnet ile yaşamak nasıl böyle ya? Kur'an sünnet merkezinde cem ya Rabbi. Amin, Amin. diyenlerine harcı hemdene ile, eyle. Bizi buradan kalkmadan affeyle ve ahiret Ve yarabbel alemin bizden evvel ölen cemaatlarımıza da kabirlere şu saatte bu hediyelerimizi idihal eyle. Amin. Bize de ölünceye kadar sıhhat, afiyet, kuvvet, kudret, ehşan ederek elden ayaktan düşürme ya Rabbi. Amin. Bu yollardan, bu cemaatlerden bizi ayırma ya Rabbi. Amin. Bi hurmetullaha ve yasin ve bi Sallallahu aleyhi ve teslimen Rabbil Muhammed sallallahu aleyhi ve ve ve yakında şehit olan askerlerimizin polislerimizin ruhu için ve bundan evvel şehit olmuş bu İslam uğrunda vatan uğrunda şehit olmuş bütün şehidânlar ruhu için el Fatiha.